Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak 29 Aralık Perşembe saatler 10.39 ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Ekoloji Ekonomi Programı'nın saatindeyiz. Ancak Yeşil Bülten'le, 11'de başlayacak olan benim programımla bir ortak yayın yapıyoruz bugün. Zira yılın son perşembesi, yılın son ekoloji ekonomi programı hem de son Yeşil Bülten'i olacak. Zorlu uzun bir yıl geride bıraktığımız... Yeşil Bülten açısından da öyle bir yıl oldu. Onu da söylemekte fayda var. Bu yıla başladığı yerde bitiremediği Yeşil Bülten programı, İmece Televizyonundaydı. O kanal kapatıldıktan sonra Açık Radyoda devam ediyor Yeşil Bülten yolculuğu. Ekoloji Ekonomide ise Serkan Ocak, Mehveşevin ve Perin Cengiz bugün şu an için stüdyoda değiller. Hepsinin birer tabii ki nedeni var. Serkan Ocak'la başlayayım. Serkan çünkü aramızda olacaktı bugün ama İstanbul'da fırtınalı bir sabah var ve köprü trafiğinde bir motor yolcusu Serkan Ocak motorla gelmeye çalışırken buraya şu anda köprü girişinde motorları durdurduğu haberini verdi bir 10 dakika önce Serkan polis ekiplerinin nedenini şu anda o da bilmiyordu benimle konuştuğunda ve ...henüz ulaşamadı. Ulaştığında... ...aramızda olacak Serkan Ocak'ta. Yaklaşık bir saat radyolarınızdayız... ...bugün ve... ...Çevre Ekoloji gündemini... ...geride bıraktığımız yılın ...değerlendireceğiz. Yıl gibi aslında çevre ve ekolojinin... ...gündemi de hep yoğundu. Biz burada özellikle... ...Açık Radyo'da... ...başladığımız programlarda Yeşil Bülten için... ...sık sık değindik. Ee, i̇nşaat meselesi çok kritik. Her şeyi... ...inşaatla bir alakası var... ...enerji ve inşaat projeleri... ...hem doğa ve çevre... ...konusunda... ...ciddi sorunlar doğurdu yıl boyu... ...daha önceki yıllarda olduğu gibi... ...hem de insan canına mal olduğu... ...her hafta neredeyse... ...sizinle hafriyat kamyonlarının... ...altında can veren insanları... ...paylaştık... ...önemli gündem başlıklarından biri olacak... ...tabii ki... ...enerji ve inşaat projeleri... ...bizim için... ...bugün... Konuğumuzu sizlere hemen tanıtayım. Alp Tekin Ocak Avukat Alp Tekin Ocak burada. Çevre ve ekoloji hareketi avukatlarından merhaba, hoş geldin Alp Tekin. Merhaba Utku. Alptekin Ocak'ta biz tabii e, İmece TV zamanında da çok konuştuk. Hatta bir ÇEHAV gündemi organize ediyorduk. Uzunca bir süre Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarının gündemini e, konuşuyorduk. E, o zaman televizyon ekranlarındaydı. Bugün de radyoda şöyle koca bir yılda Çevre ve Ekoloji Hareketi'nin aslında en önemli ayaklarından biri. Hukuk ayağını büyük bir gayretle sürdüren avukatların... Ee, konularına değineceğiz Alptekin'le. Onun dışında tabi diğer gündem maddeleri de olacak. Koca bir yıldı, uzun bir yıldı ve bu uzun yılı değerlendirmek de öyle kolay olmayacak şüphesiz ama Allah'tan burada Alptekin'de e, bizimle. Başlayalım dilersen Alptekin Ocak. Çünkü e, inşaat ve enerji dedik. O parantezi kapatmadan aslında devam edelim bir. Yılın bana sorarsan en ses getiren hadisesi hep Cerattepe oldu. Ee, Cerattepe'de madene karşı çok kararlı bir direniş e, devam ediyor. Gerçekten halkın tepkisinin, e, halkın istememesi halinin e, dev bir projeyi durdurup durduramayacağını göreceğiz büyük bir ihtimalle 2017'de. Çünkü e, şirket istiyor, hükümet istiyor, e, herkes bu e, projenin yapılmasını yıllardır çok istiyor ama sırf Artvin istemiyor diye... Duruyordu bu proje. Onun da belki önemi manasını biraz anlatmaya çalışalım. Ee, Cerat Tepe çok hareketli bir yıl geçirdi. Hatta dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na kadar e, gidip onunla bir toplantı da yaptılar. Bilirkişi raporları, dava sonuçları oldu. Artvin'deki bu mücadeleyi e, madem projesine karşı yaşamı savunan Artvinlilerin mücadelesine değinerek başlayalım. E, neler oluyor Cerat Tepe'de, Artvin'de nedir son durum? iyi yayınlar öncelikle. Yani Artvin için şunu söylemek lazım. Aslında çok tahrip edilmiş bir bölge. Özellikle Çoruh Vadisi'nde planlanmış olan e, onun üzerinde baraj projesi. Orada bir Yusufeli diye örneğin bir ilçe su altında kaldı. Bunun dışında büyük e, e, sayıları azımsanmayacak derecede hidroelektrik santraller var. Planlandı. Yap, kimisi bitti. Yapımı devam ediyor. E, üstüne üstlük zaten Murgul aynı zamanda ee, ...çok önemli bir e, maden sahası biliyorsunuz yıllardan beri. Ee, son örnek Ceredtepe bu bütün bu tahribatın e, ve hani sonunda gelinen noktada Artvin için bir varlık yokluk meselesiydi. O yüzden 25 binlik bir şehir, kocaman bir şehir ayağa kalktı. Neredeyse şehirdeki şeylerin yarısı protesto gösterisinde bulundu... ...bunun zaten Türkiye kamuoyunda karşılığı olduğu... ...işte başbakanla görüştüler... ...Artfin'de Yeşil Artvin Derneği var... ...çok önemli bir sivil toplum örgütü... ...Türkiye açısından örnek bir... ...yani yaşam hakkını savunan... ...sağlıklı dengeli çevrede yaşama hakkının... ...koruyucusu... ...herkes, her her il açısından... ...neredeyse önemli bir sivil toplum örgütü... Artvin'e sahip çıkıyor... ...söz konusu... Maden projesi Artvin'in hemen e, üzerinde e, yer alan e, Milli Park sınırına da neredeyse e, denk gelecek şekilde planlanmış durumda. Daha önce yargı konusu oldu. Rize İdare Mahkemesi tarafından ve Danıştay tarafından onlandı bu. Rize İdare Mahkemesi e, dedi ki iptal kararında burada madencilik yapılamaz. Madencilik yapılacaksa Artvin'in burada kalması söz konusu değil. Dolayısıyla... E, ...bir ili neredeyse, bir ilin varlık yokluk meselesi haline gelecek. Projeyi onay vermemiş, e, izin vermemişti. Kısmi tadilatlar yaptılar. Aslında biz bunları hep görüyoruz. Ve bu tadilatlar sebebiyle de yeni hazırlanan ÇED raporunu Rizli İdara Mahkemesi... ...hazırlanan bir raporu uyarınca da ki Artvin'ler onu bir raporu olarak görmüyorlar. E, maalesef projeye şimdilik yol vermiş durum gözüküyorlar. Ama Artvin'ler diyor ki siz ne derseniz değil biz kararımızı verdik ve bu işi yaptırmayacağız. Ya bence zaten kritik noktalardan biri de bu. Ee, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük çevre davasından bahsediyoruz değil mi Artvin dediğimizde. Yani pek çok hukukçular açısından da bir bölge halkı, yerel halk açısından da yani Türkiye'de bir Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasından ee, ...insanları için bir devlet olmasına kadar diyelim yani devlet nedir neden vardır sorusunun o en temel felsefik tarafına kadar uzanabilecek bir e, mesele aslında Artvin sanıyorum önemi de orada. Bunca kişi istemiyor ciddi bir hukuki destek var arkalarında yüzlerce avukatlı, yüzlerce katılımlı bir davadan bahsediyoruz... Bakalım bütün bunlar e, Artvin'de artık yeter denilen, senin de güzel tarif ettiğin. Artvin zaten çok tahrip edilmiş bir alan. Evet. Bir de bunu yapmayın dedikleri e, maden projesinin akıbetini 2017 gösterecek. Sanıyorum bize var mı Cerat Tepe konusunda ekleyeceklerin? Yani Türk, sen de ekledin aslında Türkiye'nin en önemli çevre davalarından birisi. Çok geniş katılımla yapıldı. Bu çok örnek bir tutum aslında. Artvin'in mebuslarının içinde olduğu siyasal partilerini, derneklerinin, sendikaların, her anlamda yani sağından sonuna kadar sendikaların içerisinde olduğu e, yaklaşık 700 civarında bir yurttaş katılımından bahsedebiliriz. dava Böyle kocaman bir e, dava Artvin Cerat Tepe'yi e, burada yürütülecek bir zararlı maden projesini kendi davaları haline getirmiş durumdalar. Ve şehirlerini savunuyorlar. E, biz de onlarlayız. Yani evet... E... Kritik, önemde bir dava olacak 2017'de. 2016'nın başında hemen başladı bu mücadele. Herkesin gözünün önüne görecek o sert polis müdahaleleri Şubat ayında yaşandı örneğin. Arkasından tabii davalar, davadaki gelişmeler ve en son olarak artık bilirkişi raporuyla birlikte varılan bir nokta var. Bakalım orada ne olacak? Artvinlerin kararlılığı sürüyor. Buradan bizi duyan, sabahın bu saatinde dinleyen Artvinler varsa da selamlarımızı iletelim. Ee, herkes açısından kritik, önemli bir konu olacak. Hani sivil toplum denen şeyin içinin tam olarak dolduğu bir yer şu anda Artvin'deki madene karşı mücadele. Öyle yapay bir durum değil. Gerçekten bir sivil toplum orada duruyor. Bakalım nasıl duyulacak onun sesi. Devam edelim. Karadeniz'e devam edelim. Sen de Karadenizlisin. Karadeniz yine tabii ki çevre ekoloji direnişleri açısından da, çevre ekoloji gündemini, gündemini yaratma açısından da kritik bir konumda oldu hep. Karadeniz deyince çok, çoğu insanın aklına gelen baraj ve hesler meselesi var. Ee, artık sayısını takip etmek mümkün değil. Ee, küçüğünden büyüğüne pek çok HES ve Baraj projesi sürüyor. Sen de onlardan e, bazılarını takip ediyorsun. İstersen senin de takip ettiğin davalardan birinden bir örnekle Karadeniz'de HES ve Baraj meselesi nasıl gidiyor nasıl devam ediyor onu dinleyelim. Yani bu konuda şunu söylemek isterim en yani başta. Çok yakın bir zamanda e, Sayın Erdoğan'ın bir Karadeniz gezisi vardı. Hatta yanılmıyorsam Katar Cumhurbaşkanı'ydı galiba. Onunla beraber tırnak içinde Araplara işte Karadeniz'in ve bizim doğal varlıklarımızın pazarlandığı gibi vesaire. Yani sonuçta bu anlamda her türlü yatırım olabilir vesaire. Ama mesela benim aklım bir Karadeniz'de olarak şunu kesmiyor. Ee, yani hem doğal varlıklarıyla, yeşiliyle, ormanları ve muhteşem dereleriyle, yerili ufaklı e, çok önemli bir böyle... ...coğrafyadan bahsediyoruz ama aynı zamanda bunu e, geri dönülemez bir biçimde tahrip ettik ve etmeye devam ediyoruz. E, yani şöyle söyleyeyim, Karadeniz aslında e, yaklaşık 2500-3000 rakımlarından doğan küçük derelerin hepsinin... ...işte Kuzey Rusya tarafına bakan işte yamaçlarında kurulu yerleşim yerlerinden oluşuyor. İrli ufaklı özellikle oradaki ırmakların varlığı muhteşem bir coğrafya oluşturmuş durumda. Bir yandan da hani dağların hemen denizden sonra yükselmesi... ...özellikle çok yoğun yağış alan bir bölge halini getiriyor orayı. E, ve Canik Dağları... E, ...Doğa Derneği'nin örneğin tespit ettiği şekilde... ...belki onu da konuşacağız sit meselesini. Türkiye'nin önemli doğa alanlarından bir tanesi. Bunu maalesef e, milli parkların yapması gerekiyor. Aslında bu anlamda Türkiye'de e, bir envanter çalışması yok. Yani biz... Aslında korunması gereken, statülere kavuşturmamız gereken yerler buralar. Yani diyeceğim şu, şu ki bir yandan böylesi bir turizm yatırımı yapmaya çalıştığımız vadileri, taş ocakları, hidroelektrik santraller, barajlarla beraber inşaat alanına çevirmiş durumdayız. Bu aslında bu akıl almayacak, rasyonelitesi olmayan kendi içinde, iktisadi anlamda bile bir rasyonelitesi olmayan. Ee, mesele, ee, Karadeniz'de neredeyse üzerinde hidroelektrik santral veya baraj planlanmamış bir tane değere kalmamış durumda. Ee, yaklaşık olarak 80-90 kilometrelik küçük, irli ufaklı ırmaklardan bahsediyoruz. Bunlar üzerinde, bazılarının üzerinde 15 tane hidroelektrik santral var. Hmm. Yani, bir yasak gelmişti yani sen çok daha iyi hatırlayacaksındır ben şu an e, te, şey yapmayayım e, yalan yanlış bir şey söylüyorsam düzelt 10 e, megalatın altında HES'lere izin verilmeyeceğini söylemişti e, değil mi bir, bir dönem Beysel Orman ve Su İşleri Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Şöyle aslında o dönemki tepki çok fazla açığa çıkmıştı HES'lerin e, e, zararlı sonuçları görülmeye çalışmıştı e, vadilerdeki insanlar özellikle e, çok fazla tepki gösteriyordu. Küçük mikro izin vermeyeceğiz diye bir açıklama e, geldi ama e, bunun karşılığını göremedik. E, Hı -hı. Böyle, Vardiyem, hala ve sürüyor devam ediyor mikro -hess. Yani şöyle, şöyle bir örnek verebilirim. Mesela benim de işte e, yani doğduğum yani Giresun Dereli ilçesi tam da köyün bir iki suyun birleştiği ismiyle de. E, ...anılıyor orası. İki, e, i̇ki su diye geçiyor. E, burası... E, ...Aksu Vadisi. Giresun'un en önemli... E, ...en büyük ikinci... E, vadi, ırmağı ne oluşturuyor Aksu Vadisi. Üzerinde on iki tane... hidroelektrik santral var. E, çok önemli yaylalar ve... ...şeyler var orada yani... ...turizm bölgeleri olmasına rağmen... ...on iki tane HES planlanmış... ...ve bunların yedi sekiz tanesi bitmiş durumda. E, şimdi... ...bütün bunların... Üzerine e, bu iki suda e, köyü de aynı zamanda su altında bırakacak bir şekilde ki bu köy şöyle bir köy. Üç mahallesi ve 80 hanesi var. Bir okulu, cami, sağlık ocağı var. E, bir baraj planlandı. İki su HES ve baraj şeklinde. Yani ben de avukatlığını bu HES'e karşı açılan davaların davalarda orada köylülerin avukatlığını yapanlardan e, birisiyim. Evet. Üç kere çevresel etki değerlendirme raporunu iptal ettirmemize rağmen şu an dördüncüsünü e, ilan etmiş durumdalar. Yani e, şu da biraz... Hmm, Serkan ser Ocak da katıldı aramıza. E, hoş geldin diyelim ona da. Fırtınalı İstanbul'da. Hoş bulduk. Kestim sözünüzü ama dayanamadım. Sizi diye daldım. İyi ettin. Hoş ee, geldin. Çok, hakikaten çok yani korkunç bir trafik, korkunç bir fırtına. E, çare iki teker diye düşünüyordum ama iki teker bile bazı hava şartlarında uygun değil. Polis önümüzü kesti. Hani can güveniniz için geçmeyin dedi. Bir yasak koymadı ama. Dedim açık radyoda bizim programımız önemli? Serkan Ocağı Can'ım önemli. E, geçtim bir şekilde köprüden. Hoş geldin daha iyi olmak için İstanbul'a geldiğimizde o zaman derdin büyük, anlatacak şeylerim vardır bir motorcu olarak. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, Hester'den Karadeniz'den bahsediyordu aslında e, Alper Belki oraya doğru tabi Hester dedik mi sadece Karadeniz değil ama o olay özelinde belki e, buyur lütfen Alper Yani çevre ve şehircilik Bakanlığı veya Orman Bakanlığı işte aslında e, koruyucu bir politikası her zaman gitmesi gerekiyorken yani neredeyse yatırımcı bir bakanlık gibi Enerji Bakanlığı gibi çalışıyor. Bütün bu projelere karşı iptal kararları verilmesine rağmen yasının arkasından dolanılmasına izin veriyor ve bu projelere Cerrah Tepe'de de olduğu gibi e, yeniden yeniden iptal kararlarına rağmen ki bu iptal kararları e, olmazsa olmaz örneğin burada bu yapılmaz denilmesine rağmen projeler yeniden lisanslanıyor, ruhsatlandırılıyor. E, Hesler maalesef çok ciddi bir ve barajlar aynı zamanda. Ee, bir yandan e, enerji ve koruma kullanma dengesi açısından önemli bir tahrip edici projeler haline gelmiş durumda. Bu görülüyor. Bunu artık kamu ilarecilerinin de görmesi gerekiyor. Şimdi şekilde... Alakır'da mesele atmış belki onları da bir Tam selam Tam şimdi söyleyelim. onu söyleyecektim. Evet. Alakır'da ben hatta haberini yapmıştım evet. Ali Cengiz oyunu diye. Hı. Çünkü yani birincisi vardı hazır. Birinci chat, ikinci chat, üçüncü chat, dördüncü chat. Dört tane chat raporu bunlar e, yargı yoluyla iptal olur diye o yargıyı beklememek için B planı, C planı, D planı Alakır'da hazırdı. Tam da ben de onu Hep söyleyecektim. Hep öyle devam ediyor galiba bu işler. Chat meselesini biraz daha belki geniş konuşmalıyız bir e, avukat da aramızdayken. ...çevresel etki değerlendirme yönteminin uygulanmasından e, mevcut yasanın uygulanmama hali değişiklikler... ...bir de tabii çevre kurma statülerinde yapılması planlanan değişiklikler var. Baraj demişken tabii dersimi de söyleyelim, bir onu da unutmayalım. Onlar da çok ciddi mücadeleler verdiler hep e, dev baraj projelerine, köyleri sular altında bırakacak baraj projelerine karşı. Ama e, yargının iptal ettiği e, bir baraj projesi bile yapıldı işledi Pembelik Barajı örneğin. Mercan'da mıydı? Ee, Mercan Mercan'ın olduğu bölgede. Munzur Vadisi'nde. Evet, Munzur Vadisi Pembelik. Pembelik Barajı. O da hala e, yıkımının e, sürdüğü bir proje olarak duruyor aklımızda. Hatırlayacaksınız bir dönem belki e, sular altında kalmış bir adacıkta yaşayan ve evlerinden karaya git, gidip gelmek zorunda kalan insanlar vardı. Motorlarla gidiyorlardı Baraj Gölü'nün doldurması sebebiyle evet e, Alp Tekin bu çevre koruma mevzuatındaki değişiklikler de bu yıl gündemdeydi önümüzdeki yıl daha çok gündemde olacak galiba ne dersin uygulama yönetmeliği ve koruma kullanma dengesinde neredeyiz çevre kanunu itibarıyla ya biz hani ekolojistler olarak sonuçta bu tabii ki koruma kullanma dengesini bırakın ya yani bunu bunun artık hani e, ne bileyim yani bahsetmek bile ba ...biraz komik kaçıyor. Böyle bir dengenin olduğundan söz edilemez. Ama buna karşın e, buradaki işte uygulayıcı irade, siyasal irade... ...kamunun politikasının sürekli mevcut mevcudu bile... ...korunan alanlardaki e, örneğin plan yapım esaslarına dair yönetmeliklerdeki değişiklikler... E, ...kıyılara müdahale... ...gibi yani sürekli yönetmelik değişiklikleriyle... ...yine aynı şekilde çevresel etki değerlendirme yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle... ...ki bunu yargıya taşınıyor... ...özellikle ekolojikler tarafından... ...bu konudaki duyarlı dernekler tarafından... ...ama burada Danıştay kararlarının daha hiçe sayıldığı... ...bir maalesef pratik söz konusu karşımızda... ...yani koruma kullanma dengesinden bahsetmek bile komik açıyor diyebilirim yani. Bence ya bu koruma kullanma kavramını biz literatürümüzden çıkaralım çünkü bunu biz çok yanlış anlıyoruz. En son örneği vereyim yani şey, bir koru yassı adayı yani koruyup kullanma diye yani öne çıkarttılar. Eskiden biliyorsunuz yassı da atıl bir durumdaydı. Bakirdi. Yani orada orman orman olmuştu neredeyse. Bence koruyup kullanma adı altında bir şey yapacağımıza hiç yapmayalım. Eski hali gibi kalsın. Şu anda orada yüzlerce odalı oteller falan yapılıyor. İnanılmaz. Yani bir metre karesinde bile boş yer yok. Bunun gibi en son gelen örnek bu. Biz korumayı ve kullanmayı bence bilmiyoruz. Yani bir şeyi kullanmak için açtığımız zaman koruma kelimesi kendiliğinden düşüyor. Ve hunharca kullanıyoruz. Bu yüzden hiç kullanmayalım. Bence daha iyi. Bir de kimi kullandığı da değişiyor. Şimdi lüks otelleri Kimler kullanabilecek bir taraftan Karadeniz'de devam eden pek çok yine turizm projesi var yaylaları yok eden kimler kullanacak bunların hepsi de bir soru işareti olarak duruyor aslına bakarsan yani kullanmak dediğinde de herkesi kapsamadığı kesin. Yayla yolu dedin yeşil yolda da kullanalım diye açtılar 8 şehri 2000 metrede binlerce kilometre yolla falan hepsini bağlayalım falan. Hmm. Yani Karadeniz'de dereleri kullanalım yani 2006'da 2007'de başlayalım tamam dereyi kullanalım hepsini kullanalım yani en ufak bir, bir karış e, akan suya bile bir HES yapma projeleri vardı yani yuvarlak çayda düşünün ben yuvarlak çayın e, doğduğu bir ağaç kavuğundan doğuyor oraya kadar gitmiştim nereden doğuyor falan diye hakikaten bir bile kalınlığında bir su ve oraya insanlar ağaçları kendini zincirlemişti buraya HES yapılmasın diye. E, de şirket vazgeçti çünkü çok fazla rentable değildi. Sırf önü açıldığı için herkes... Yani bugün bir yatırımcı olsan yatırımcıların suçu yok tabii ki burada. Yatırımcı olduğun zaman yatırımcısın. Nereden para kazanacağına bakarsın. Bir karış sudan da e, bir para kazanacaksan oraya da yatırım yaparsın. Bunun önünü açıyorlar. Hep koruma kullanma. İşte e, derilerimize de sahip çıkacağız. Su boş akmayacak. Memleketin her karış suyuna, her damla suyuna... E, Sürsülleri bir çevre ya. olarak belki bakmak lazım. İşte yani. Yani... Koruma kullanma dengesizliği var bizim e, memlekette diyelim. Kullandığı kısa araya kısa araya zaman çıkmalıyız. tüketiyoruz, bitiriyoruz yani. Serkan Ocak da katıldı. Çok kısa bir ara verelim. Sonra devam ediyoruz 2016'yı konuşmaya. Ekonomi, Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Desteği için açık radyo dinleyicisi Özgül Erdemli Mutlu'ya teşekkür ederiz. Kayraat'ın tüm titreşimlerini açık radyo. <gülüyor> Reklamlar. 31 Aralık'a kadar bir planım var mı? Kaz dağları mı yapsak? Aa, var tabii de benim planım daha çok kazanmak üzerine. Dinle bak. Alyans İşbirliği ile sunulan HSBC bireysel emeklilik planımız için ara ödeme yapın, devlet katkısından maksimum oranda yararlanın. Detaylı bilgi hsbc.com.tr'de. Atkılar çok klişeler Yok ben almayayım bu sene Çok teşekkürler hey İzmir'e, Roma'ya Bilet alsam ya Hazırım Pegasus'la Gezip tozmaya hey! Pegasus'la bol bol gezin Anı biriktirin diye tüm atlarda Şubattan Haziran'a ikinci kişi %50 indirimli Son gün 31 Aralık hey! En ucuz fiyatlarımız için flypgs.com Akıllı şebeke, ekoturizm, ekoturizm, organik tarım, akıllı şebekeler. Hepsi ve daha fazlası Eco IQ'da. Eco kitapçılarda ve bayilerde. Reklamlar bitti. Dünyamızdaki, planetimizdeki kaynaklar bütün insanlara, hayvanlara, kuşlara, balıklara yani bu dünya üzerinde yaşayanlara aittir. Onu çok dikkatli kullanmalıyız. Gelecek nesiller için, çocuklarımız için, kendimiz için, bireyler için. Çünkü yok ediyoruz. Ben ara sıra düşünüyorum da 75 yaşındayım şimdi. O 20'li yaşlarımda Anadolu turnelerimizi düşünüyorum. Fukara idik ama onurluyduk. Anadolu binlerce yıllık bir kültürü barındıran bir toprak parçası. Tarımın beşiği, kültürün beşiği. Anadolu'yu vermeyeceğiz. Anadolu'yu vermeyeceğiz. Anadolu halkımızındır. Kainatın tüm seslerini açık radyo. Desteği için açık radyo dinleyicisi Nergis Yazgana teşekkür ederiz.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 Yeşil Bülten saatindeyiz. Saatler 11'i 4 dakika geçiyor. 29 Aralık bugün yılın son Perşembesi. Ekoloji ekonomiyle birlikte ortak yayını sürüyor Yeşil Bülten'in 2016'yı değerlendiriyoruz Serkan Ocak. Hemen aklıma Ocak. şey geldi. Geçen e, bu arada Atmacı'nın Ocak Serkan Ocak diye hakkımı geldi. Akrabalık var mı diye soralım. soruyorlar. Dedik <gülüyor> de şey vardı. E, hatırlarsın e, bizim bir editörümüz vardı. Onu da soyadı Alptekin'de. Alptekin Ocak ee, kendi soyadı. Benim soyadımdan birleşmiş senin soyadı. Senin ismin vardı. Bunda bir gariplik var falan diyordu. Sürekli uyarıyordu. Geçen hafta burada programa başladığımızda şey demiştim. Ya memlekette her sabah uyandığımızda bir anormallik oluyor. Cep telefonuma gelen şu son dakika bildirimlerine bakmak istemiyorum. Bu sabah yine tesadüfen baktım ve yani dün akşam birlikte olduğumuz gazeteci arkadaşımızın Ahmet Şık'ın yani gözaltına e, alındığını duyduk. Yani daha önce başına bir sürü şeyler geldi, tuzuklandı Zaten bir korkuyla yaşıyor. Ya, bütün gazeteciler, dün akşam gazeteci, birçok bir gazeteci bir aradaydık. E, paylaştığımız çoğu şey böyle. Yani bir korku toplumunda yaşamaya başladık. Özellikle biz gazeteciler olarak kimimiz öldürülmekten, kimimiz gözaltına alınmaktan, gözaltına alınma Korkusu bile çok acayip bir şey yani. Bir sabah gelecekler kapına tıklayacaklar yani. Sebebi ne olursa olsun Cumhuriyet'in çaycısının gözaltına bugün tutuklayan bir zihniyet... Karşı karşı olunca yani suçlu olup olmadığının hiçbir önemi yok yani bir şey yapmış olup olmadı. Bizler zaten gazetecileriz ne yapmış olabiliriz ki? Şık'ı yıllardır tanıyoruz biliyoruz her şeyle ortada evi ortada ailesi ortada yazdıkları ortada ne olabilir ki? Ee, yine o korkusu yani bu Şık'ın yine başına geldi. İnşallah bir tutuklamayla karşılaşmaz bir an önce mesleğine geri döner. Gazeteciler ee, toplumun özgürce kanaat oluşturabilmesinin e, önemli araçlarıdır belki. O, o sebeple tam da gazetecilerin duyduğu bu korku bütün toplumun e, haberleşme özgürlüğü, basın özgürlüğü, kanaat oluşturma özgürlüğü diyelim toplu halde e, önünde çok ciddi bir engeldir. O yüzden gazetecilerin korkmadığı bir ülke olması dileğiyle Türkiye'nin Ahmet Şıkad'ı çok geçmiş olsun diyelim. Umarım bir an evvel Buradan alalım olur. Buradan analım istedik. 2016'nın olaylarını konuşuruz. Öyle bir liste yaptık ki burada her hafta neler konuşmuştuk, neler yazıp çizmiştik. Bir sürü listemiz var. Hızlı hızlı geçmek istiyoruz. Bundan önce ben yayında geç kaldım. İkisini konuşmuşuz ama daha çok konumuz var. Ee, geçen aylarda bir e, Arif Ali Cangın'ın da Avukat İzmir'deki e, çevre gönüllüsü Arif Ali Cangın'ın da kulaklarını bir çınlatalım. O da bir e, Güney Afrika'da nükleersiz gelecek ödülü almıştı. Türkiye'den ilk defa böyle bir ödül verildi. E, niye alınmıştı? E, yaptığı çalışmalar, e, takip ettiği işler. Takip ettiği işlerden bir tanesi de aslında e, bu Gazi Emir'deki nükleer santralimiz olmamasına rağmen orada bir nükleer e, santrallerden çıkmış bir atığın... ...gövünmesiyle ilgili e, hukuki süreci uzun süre takip etti. E, bu haberi dört sene önce yapmıştık ve dört sene sonra neler oldu diye bir fikri takip amacıyla da bir konuşurken oralara bir göz attık. Ve e, olan şuydu, dört e, yıl geçmiş, ilk haberler çıktığında işte radikalde yapmıştık o dönem. E, hemen karantinaya alıyoruz, bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin o dönem için en büyük cezası kesilmişti... Yetkililer hakkında soruşturma başlatılmıştı, sahipleri hakkında. Bugün dönüp baktığımızda neler oldu? Geçenlerde onu yazdık. Ee, o karantina kalkmış, İnsanlar orayı bir geçiş güzergahı olarak kullanıyordu. Tel örgüleri kaldırmışlar, yine geçiyorlar, yine top oynuyorlar. Cezalar ödenmemiş. Ee, Yargıya e, taşınan olaylarda e, 6 kişi hakkında dava açılmıştı. Hepsi bugün beraat etti. Kamu sorumluları hakkında hiçbirine e, soruşturma izni verilmedi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle aslında hiçbir, şeyde, hiçbir şey değişmiş yok. Bu ciddiyette bir de nükleer santral yapmayı planlıyoruz. Bir de bizim nükleer santralimiz yok diyoruz ama yapılması düşünülen bir nükleer santralimiz var. Yarım asırdır e, yılan hikayesine dönen bir Akkuyu e, konusu var. Bu Akkuyu meselesine en son bilirkişi e, incelemesi yapılmıştı. Ve e, bunu bence Alptekin'e soralım. Alptekin Hı. bize özetlesin şu anda Akkuyu'da neler oluyor, ne durumda? Ya Ondan önce mesela bu Gazi Emir ilginç kılan şey aslında bizim bir nükleer santral olmamıza rağmen şu anda nükleer bir çöplüğümüzü Çöplüğümüz var. Korkunç bir şey yani. Yani bu özellikle nükleerlerin, nükleer atıkların depolanması Akkuy'da da çok tartışmalı bir konu. Çünkü e, atıkları nereye götürüleceği çevresel etki değerlendirme raporunda hazırlanan proje için yet, e, açıklığa kavuşturulmamıştı. E, Hatta yani bizim yurt dışından atıkları satın alarak ülkemizde depolayacağımıza yönelik kamuoyunda ciddi kuşkular var. Ama hani neden kuşku duyuyorsak başımıza geliyor. Eee Akkuyu davası 5 Aralık tarihinde yeniden bir e, bilirkiş incelemesi yapıldı. E, daha önce e, Temmuz ayında yapılmıştı. E, yeniden bilirkiş yap, incelemesinin yapılmasına sebep olan şey Kanun Hükmünde Kararname ile beraber Sismonok bilirkişi e, üniversiteden uzaklaştırılmıştı. Onun yerine atanan yeni kişiyle sadece jeofizik ve jeoloji alanında e, bu ihtisatsız konusu özelinde e, keşif yapıldı. E, özellikle ...yani burada enerji birikimi, uzun tekrarlanma aralığı ve deformasyon süreçleri... ...bölgenin sismik değerlendirmesinin eksik yapılmış olduğu... Ee, ...yani depremsellik çok ciddi bir nükleer santral açısından planlandığı yer açısından önemli bir konu. Ee, yani orada uzmanlar açısından şöyle sorular vardı. Mesela levha sınırı süreç risk değerlendirme senaryolarını kurgulanmak için... E, ...yeterince bilinip bilinmediği sorulduğu... ...aynı zamanda... E, ...çalışma sahasının sismik kesitleri... ...Ecemiş Faizonu'nun devamı ya da... ...Orta Anadolu devamı kapsamında... ...risk değerlendirmesi açısından bu Çed raporunun ...yeterli olup olmadığı... E, e, ...bu... ...yani benim açımdan mesela ilginç olan şey... ...keşif sırasında e, aslında... ...Akkuyu'yu nükleer santrali yapan... E, Rosatom'un yetkilisi oradaydı... ...doğrudan biz o yetkilinin... o ...yani santrali be, ben planlandım... ...tasarımı bana ait... E, dedi. De, e, diyen Mikail Chardantsev e, e, adlı bir Rus uzman oradaydı. Ve doğrudan sorularımızı ona yöneltme e, ve cevap alma şansına sahip olduk. Özellikle şu husus soruldu. E, i̇şletmeye yeni açılan 1200 e, tipi reaktör var Rusya'da. Ve bir, bir kaza meydana geldi. Rusların altı gün boyunca... E, Dünyaya duyurmadan halletmeye çalıştıkları... Bir kamuoyundan sakladığı evet. kazaydı. Bunun sebebini sorduğumuzda... ...sorunun fabrikasyon hatası olduğunu, kısa devre meydana geldiği... ...bu tür hataların olma ihtimalinin mevcut olduğu... E, ...Akkuyu da olup olmama ihtimalini sorduğumuzda evet böyle bir ihtimalin gerçek olduğunu... E, Kurkuç bun, bir şey değil mi? Bunun ticari bir risk olarak, aynen böyle söyledi. Bir, bir, bir ticari bir risk olarak... E, ...doğrudan bu nükleer tasarımı yapan kişinin ifade ettiği husustu. Dürüstlermiş ama en azından... ...mesela şu hususu söyledik, özellikle Rusya deniz kenarında yani deniz suyunu soğutarak bir nükleer santral daha önce bir deneyimi yok... ...Rasetom adlı şirketin bu konuda Fransız yönetmeliklerine başvurduklarını e, söyledi. E, bir diğer önemli konu da nük nükleer atıkların Rusya tarafından alınmayacağını e, söyledi. E, biz burada anlıyoruz ki atık depolama da aynı zamanda Mersin'de e, yapılacak... Yani daha önce ÇED raporunda bu husus muallaktı, belirlenmemişti. Bir yandan iptal davasının temel konularından bir tanesiydi. 3000 sayfalık ÇED raporunda atıkların ne olacağı konusu yok ki en önemli konu. Ve şöyle bir şey de yaşandı. Tabii tartışmalar sırasında bakanlık temsilcileri de oradaydı. Ve Salih Çelen karşılıklı bir atışma sırasında 81 ilinde... ...ya yani nükleer santral istemediğini söyledi. Yani hiç kimse... ...biz dedik ki yani Mersinliler olarak... ...bütün Akdeniz bölgesi, buranın tarım, turizm açısından... ...çok önemli bir bölge olduğu... ...ve burada bunun için kimin, kimsenin istemediğini... E, ...söyleyince... E, ...bakanlık temsilcisi adeti ağzından... ...kaçırdı ve dedi ki 81 il de istemiyor. E o zaman niye yapıyorsunuz? <gülüyor> ...diye sorduk. Yani... ...şöyle biz... ...bizim enerji politikamızın bir rasyon etisi yok. Yani her şeyi yapma çılgınlığı içerisindeyiz. Yani güneş meselesindeki... ...panellerinde aynı zamanda örneğin... ...güneş enerjisinin... E, ...verimli tarım topraklarımızı ...zehirlediğini de tartışma var. Yine restlerde bir... ...bu, bu yandan ciddi tartışmalı... ...yani HES'ler ve barajlar... ...meselesini konuştuk. Termik santraller yine... ...keza çok ciddi problemler. Yani bizim bir enerji politikamızın tırnak içinde rasyonelitesi yok. Biz her şeyi yapıyoruz yani. Hani o en başta söylediğimiz koruma, kullanma, sürdürülebilir, kalkınma, sürdürülebilir, çevre e, bu tarz böyle bir yani ekoloji tartışmasında bizim her şeyi yaptığımız sonsuz derecede bunlara yol verdiğimiz bir not düşeyim mi buraya Alptekin yani burada Akkuyu meselesi özelinde e, Özgür Gürbüz'le e, gazeteci arkadaşımız ve nükleer meselesine çok hakim bir e, insan olarak konuştuğumuzda hukuk falan hepsi bir tarafta duruyor eğer engellerse maliyetler ve finansman sorunu engelleyecek aküyu dedi bu notu düşelim umudumuz ee, ne yazık ki finansman sorunu sebebiyle yapılamaması. Böylesi bir e, projenin. E, bu bir tarafı olsun. Bir diğer tarafı da enerji meselesine değindiğin e, enerji politikası noktasında Türkiye çok akıl almaz bir yolda. Şu sabah saati hali var ya herkesin e, canından bezdiği. Sabah sekizde sekiz buçukta karanlık kalabalarda uyandığı, uyanamadığı. Yani örneğin enerji tasarrufu için yapıldığı söylenen bu hamlenin geçen gün açıkladığı elektrik mühendisleri odası Aksine, Aksine enerji, enerji sarfiyatını şey arttırdığı da e, akılda tutulacak bir nokta olsun 2016 için. Ben de içinde. bir şey ekledim yani buradaki inatın ne olduğunu aslında herkes biliyor yani bunu dillendirmekten imtina etmeyelim yani burada ya başka bir artık bir dünyamız var bizim yani böyle görürüz yani batıda değiliz artık o da Arap dünyasında onlarla aynı. Ee, saat diliminde yer alıyoruz. Başka bir hesaplar var. Yani nükleer, bugün nükleer santrali de konuşuyoruz konuşuyoruz ama günün sonunda ben şunu hep söylüyorum. Nükleer santral bizim enerji ihtiyacımızdan değil. Politik, siyasi bir güç, bir silah yani bu direkt silah yapımı alçısından değil ama dünyada bir aktör rol Olmak için o nükleer gücün elde eden ülkeler arasında safımızı alabilmek için bu inat var. Yoksa başka bir şey için değil. Ee, bunun altını çiziyoruz. Yani teknik konulara değiniyoruz. Guki boşluklara değiniyoruz. Bunları anlatıyoruz. Yani Batı da bunun atıkları için onlarca yıl uğraşıyorlar. Bizim hazırladığımız bir tane bak yapacağız. Chat raporumuz var. Onun içerisinde atıklarla ilgili satırlar yok. Yani bu e, toroslara gömüleceğini de, ben de bir yerlerden duydum. E, az tehlikeli atıkların çok... Yüksek tehlikeli atıklarında boğazlardan geçirilip Rusya'ya gönderileceği ile ilgili planlar var. Ama boğazlar sözleşmesi var. Bununla ilgili bir şey yapılamıyor. Belki kanalı İstanbul'u bekliyorlardır. Bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz. Bilinmezliklerle dolu riskleri var. Ee, bir patlarsa yani kilometrekarelerce etkileyecek onlarca yüzlerce yıl sürecek bir etki. Niye bu inat? Niye bu siyasi emeller? Niye enerji ihtiyacımız... Biz hiçbir şey hiçbir şey yapmayalım mı argümanıyla bize şey yapıyorlar. Bunlar da hiçbir şey istemiyor, ajanlar diyorlar. Ya hayır, biz güneş yenilebilir enerji kaynaklarımızı sonuna kadar kullanalım. Ondan sonra yetmiyorsa oturalım, tartışalım, bir plan yapalım. Yani akılsızlık olan şey budur. Zaten bugün akademisyenler de o akademisyenlerin de birçoğu artık lisans dersleri elinden alınmış. Daha dün ismini vermek istemiyorum. Bir profesörle konuştum, yolda tesadüfen karşılaştım. Ee, Emekli ayrılmak zorunda kalmış. Sadece doktora derslerine girecekmiş. Yani çok vahim bir... E, maalesef böyle hani 2016'nın özetini çıkarıyoruz. Güzel olan şeyler zaten hani konuş, onları da konuşuruz ama konuşmamız gereken şeyler maalesef bunlar. 2016 her açıdan, çevre açısından da her açıdan e, maalesef istemediğimiz bir karayolu olarak. Güzel olsun e, istediklerimizi konuşuyoruz aslında. E, Serkan tam enerji üzerinden giderken belki e, süremiz de daralmakta ve şuna bir değinelim. E, Marrakeş'te bir iklim zirvesi yapıldı. Türkiye'nin bu noktadaki pozisyonunu açıklamak açısından çok sembolik bir andı. İlk açılış konuşmasında söz aldı Türkiye'nin baş müzakerecisi Mehmet Emin Bey ve dedi ki biz iklim finansmanından yararlanmak istiyoruz. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın katılımıyla bir kömürlü termik santral açılışı yapılıyordu ee, ve konuşma oradaki kömürümüzü sonuna kadar kullanacağız şeklindeydi. Böyle bir hani yani politika bak. yapma, siyaset yapma çizgisinde duruyor Türkiye'nin. Ee, ...pek çok konu var. Maden yani kazalığı da bir noktaydı. finansman konusu haline gelmiş. Alınır tabii, satılır tabii. bir şey üzerinden tartışılıyor. Yani Paris anlaşmasını yani. imza, atma, imza atmadık henüz ama... ...oradaki onaylama sürecimiz de bizim tamamen beklentimiz... ...yani hem gelişmiş ülkelerin arasında yer alalım ama... ...gelişmemiş ülkeler gibi o foyundan biz para alalım. Yani böyle abuk bir pozisyonumuz var ki... ...Rusya ile birlikte bir de Türkiye herhalde orada Marrakeş'te... ...birkaç ülkeden biriydi Paris anlaşmasını imzalamayan hala. Evet. Yani mesela o utkuyla bizim benzer disiplinler yani geçmişimiz itibariyle de bir kalkınma disiplinden geliyoruz. Yani bir mesela son 200 yıllık kapitalizmin kalkınma tarihinde bütün bu kalkınma sürecinin düz bir çizgi olmadığı örneğin. Yani gelişmiş ülkelerin bütün bu avantajlarını bir yandan kullanırken aslında az gelişmiş veya sonradan gelişen kapitalistleşen ülkelerin o dinamiği... O yolu katederek geçemeyeceği yani kalkınma yazılığında e, tartışılan literatürde olan bir konu. Dolayısıyla yani Batı modernizminin yaptığı hataları biz tekrarlayarak kendi e, işte kalkınma serüvenimizi gerçekleştiremeyiz. Onu bile tekrarlamıyoruz ya bir anda. Yani kötü bir şey olduğunda bakın Batı'da da bu böyle diyoruz ama bakın Batı'da bu böyle dediğimizde biz örneğin ajan onu veriyoruz. Yani dedi, böyle de bir garip bir açıklama yapılmaya çalışıldığı bu zamanda onların evet. tuzu kuru. Evet. Bana bunu demiştim. Gidiyor, devam ediyor hayat öyle. Maden kazalarına da bir bakalım mıız Soma davası sürüyor. Şirvan'da bir maden faciası yaşandı. Madenler de çevre ve ekoloji açısından bir başka sorunlu alan olarak karşımıza çıkıyor. Orada Şirvan'da görüyorlar. hala o kayıp iki kişi bulunamadı. Abi. Evet Tabii hala bildiğim kadarıyla hala toprak altında bir zaman işçiler var. var. Orada olduğu gibi yani milyonlarca metreküp orada toprak altında kalmıştı işçiler. Hala e, Şırvan'da da iki kişi hala toprak altında, maden altında. Evet. İstanbul'a da bir kısa bakacak olursak, belki son bölümü oraya ayıralım mı? E, Cihangir Parkı ile ilgili bir sorun son haftalarda gündemde oldu 2016'da ama onun dışında 3. Köprü açıldı bu yıl. E, büyük bir ekoloji tahribatın kapısını açar diye yıllarca dil döktük. E, Alptekin bir yurttaş davasının da avukatıydı 3. E, havalimanı'na dair. 3. Köprü, 3. Havalimanı İstanbul'un Kuzey Ormanı'na ve e, ...tahrip edecek... ...berbat edecek projeler. Çok uzun süre uğraştık. Ee, köprü açıldı ama şu anda. Artık bundan sonra durumuna bakacağız. Gerçekten trafiğe bir çare mi? Ben, akademisyenler senle de çok... ...uzun süre konuştuk... ...3. Köprü meselesini. Akademisyenler de konuştuk. Uzun vadede hiçbir şekilde çare olmayacağını söylemiştik. Ya mesele... ...Açıkçası trafiğe çare vesaire... ...kapsamında ele alınacak kadar basit Dost olmadığını... Değil. ...düşünüyorum. Burada... ...kentsel bir rant ve... ...özellikle İstanbul'un kuzeyindeki... E, bir, ...bir kocaman bir ekosistemin... ...o rant içerisine çekilip çekilmeme meselesi var. Dolayısıyla köprüyü... ...devamındaki bağlantı yollarında... ...devamındaki havalimanı... ...ve aynı şekilde üçüncü... E, ...özür dilerim... E, ...Kanal İstanbul Projesi'yle birlikte düşünmek lazım. Ve mega kentler. E, Böyle bir çılgın proje evet, da. Zaten abi. aslında hani... ...buraya geç kalırken söylediğin şey... ...yani İstanbul 15 milyonluk bir şehir olmaz aslında... Ee, ...küçültmemiz lazım bu şehirleri. Ee, yani İstanbul'un anayasası master planında... ...2009 tarihli kentinde sentralizasyonun... ...doğu batı Aksın doğması gerektiği... ...kuzeyin kırılgan bir ekosistem olduğu... ...ve kesinlikle koruma korunması gerektiğine yönelik... E, ...bir temel bakış aslında... E, ...bu bir bölü bin ölçekli çevre düzeni planında... ...köprünün işlenmesiyle e, olduğu... Maalesef hani o yani o planın bütün özünü aykırı bir tutumdu. Dolayısıyla süreç oradan gelişti ve artık biz oraya yeni bir şehir e, kuruyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Gidin bakın bugün yani o bölgelerdeki yeni projelere. Bütün projeler yani konut projeleri satılırken 3. köprüyü şu kadar yakın. 3. mavalimanı bu kadar yakın. Daha inşaat halinde bunlar hemen yani projeler açamasında hemen bunlar konuşulmaya... Ee, başlanmış da hep konuşurken de şey diyoruz yani köprülerde bir hoca şunu söylemişti bana hani köprü de yapılabilir havalimanı da yapılabilir sorun bu değil sorun oraya daha sonradan hep senin belirttiğin o kalkınma politikası ee, daha sonra yapılacak oraya bir şehirleşme Sultanbeyli gibi bir e, Çavuşbaşı gibi bir şehir ilçeler niye oluştu oraya yol yapıldığı için ikinci köprü aksında kaldığı için orada kocaman kocaman şehirler oluştu ee, en büyük korku da bu oraların yarın bir gün o kuzey kuşağının ee, yeni yere şehirler açılması ki bunu da zaten yapacaklarını söylüyorlar. Askeri alanlar 15 Temmuz darbe bir girişimi bir sonrası Çevreşehirlik Bakanlığı'na tahsis edildi. Belki bütün bu kentsel rant müthiş bir açlığını birazcık doyurup ekosisteme baskıyı azaltabilir diye düşünüyorum o İnşallah yani oraların böyle bir yeşil alan ya yani bakın etrafınızda bugün Allah korusun bir şey olduğu yani zaman ben, ironi bir, var diyoruz. Ironi sana. var. Ya <gülüyor> şey söyleyeceğim ben de aklıma geliyor hep bunu düşünüyorum. Yani depremden sonra 99 depreminden sonra araştırma yapılmıştı Türk yani memleketteki ee, boş alanlar e, nereler bir şey olduğu zaman nereye kaçacağız? İstanbul'da halı sağlar, stadyumların dışında... ...işte birkaç yoğurtçu parkı gibi... ...işte Rofa Parkı da kalmayacak yakında... ...birkaç parkın dışında kaçacağımız... ...yani bir çadır kuracağımız alan yok. Çok büyük bir fırsat. Yani askeri alanların elbette şehir merkezinden taşınabilir. Politikamız burada bir eleştirdiğimiz konu bu değil. Eleştirdiğimiz konu yani şehir merkezlerinden uzaklaşabilirim. Ama buna, buraya yeni e, mega kent projeleri... ...mega e, rezidans projeleri yapılmasın. Yeşil alan olarak kalsınlar. Onlar korunmuş... E, ...kentlerdeki son yerler. Deprem toplanma alanları kalsın hallederim ...diyelim. Bir yanda aslında şey... ...yani... Kent, yani ...ekoloji ses şu... Tar ...çok tartışmalıdır ya... Yani ...kentsel alanlar aynı zamanda... ...bir tarım alanlarına dönüştürülmesi lazım. Yani buna dair örnekler var. Roma parko o ciddi bir örnek. Yani orada bir... ...bostan icat edildi. Kenarında... ...yaşayan mahalleli ve bu konuda gönüllü insanlarla... ...beraber orada olan belli bir... ...toprak ekilip biçilir hale geldi. Ama yani... E Yine işte yanılmıyorsam sit alanı var orada. Ee, onun üzerine bir işte şu anda bir inşaat çalışması var. Yani Geçen ay durdurulmasına vardı. rağmen e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece bir telefonuyla kısmi bir hafta falan durdurmasına rağmen e, yasa dışı bir, bir şekilde belediye tarafından ruhsatlandırılmış. Ne yapacaksınız diye sorduğumda böyle bir rezil bir inşaat firmasına verilmişti ve galiba Çay Bahçesi ve işte bir takım şeyler... Evet. bir telefonda heykeller kaldırılıyor <gülüyor> bu memlekette bir sürü şey oluyor kenti konuşurken bence Valdeba da atlamayalım derim Valdeba da da çok uzun süredir bir yaşanan mücadele var orada. Valdeba Valdeba Validebağ korusunu e, görmeyenler varsa mutlaka bir gün oraya gidip e, bir hafta sonunu geçirsinler. Yani çölün içerisinde vaha gibi çok güzel bilmem 40 çeşit kuş türünün olduğu anı ağaçlar dahil onlarca çeşit ağaç türünün bitkinin olduğu e, hafta sonu insanların oraya gelip spor yaptığı yürüyüş yaptığı doğayla baş başa kal, kalabildiği şehrin dışına çıkmadan şehrin içerisinde bir ekosistemin olduğu son yerlerden bir tanesi. Etrafına bir bakın vinçler yükseliyor. Sınırlı isnat duvarlarından itibaren hemen inşaat başlıyor ve ufak ufak en son işte 100 metre kareye kadar bir Büyükşehir Belediyesi'nde bir plan değişikliği yapıldı. 100 metre kadar yapılaşmaya mevcut yapılarla ilgili bir düzenleme yapıldı. İzin verilecek. Yani bir santimine bile bir şey yapılmaması gereken, korunması gereken ender yerlerden bir tanesi. Bunun için de mücadele sürüyor. Valdeba halkı bunun için de yeni bir mücadele başlattı. İmza kampanyaları e, halen devam ediyor. Madde 70 diye başladı, 75 diye oldu, devam etti, 80, 80 diye çıktı. Ee, bir de öyle bir konumuz vardı. Ee, o, o da çok ciddi bir mesele haline geldi. Ee, engel olunmaya çalışıldı, mücadele Peki, çabuk, edildi. Çok çabuk unutuyoruz bunları değil mi? Evet. Çok yoğun evet. tartışıyoruz. Aslında ve, bu, bu nüklerdeki yaptığın tartışma ile bağlantılı bir konu, finans meselesi. Hı -hı. Ben Türkiye'nin bir nükleer santral yapma e, süreci içerisinde finans sorunu yaşayabileceğini yani düşünmüyorum. Bu mesele eğer duracaksa başka ekolojik kaygılarla duracak, toplumsal baskı sebebiyle duracak. Ee, işte Uluslararası anlaşmazlık sebebiyle örneğin e, kısmi bir süre durdu ama sonra Rusya ile ilişkiler ve devam ediyor. Zaten en başta hani tekrar nükleere dönmüş olduk ama yani meclis iradesinden bu konunun kamuoyunda ve toplumsal e, tartışma düzleminden çıkartılarak uluslararası bir anlaşmayla yapıldı. Dolayısıyla biz nükleer adım atalım mı atmayalım ki bütün Batı bu işten dönmüşken bu tartışmayı yapamadık bile. Ama esas konu bu 80. maddede Türkiye Varlık Fonu hakkın e, kurulması hakkında kanun hükmüne kararname ama devamında aynı zamanda stratejik yatırımlar konusunda da düzenlemeye gitti. Eee ...yani stratejik yatırımlar olarak gördüğü ilan edilen bakanlar kurulu tarafından projeler ki daha önce 500 milyon TL tutarındaki zorunlu yatırım şartı 50 milyon TL'ye indirilmiş durumda. Ve bakanlar kurulu tarafından böyle bu kapsamda alınan yatırım projeleri ne oluyor? Sınırsız teşvik ve muafiyet getiriliyor. Hazine arazilerinden 49 yıllığına kiralanıyor buralara. Yatırımın tamamlanması halinde arazi bedelsiz şekilde devrediliyor... Kurumlar ve gümrük vergisinden muafiyet. Çalışanların 10 yıllık sigorta primleriyle tüketilen enerjinin kamu tarafından karşılanması. Kosuz şu şahsız bir destek. Doğayı tahrip Derdeyse etmek bedava. E, düşün, Gel vatanda. İşte para veriliyor. Ve <gülüyor> aynı zamanda buradan elde edilecek gelir de Türkiye yatır, e, Varlık Fonu. Aslında bir ticari şirket gibi e, devletimiz tarafından. Ne durumda son aşamada? Şimdi madde 80. Ya şöyle bu yasalaştı. Buna <gülüyor> dair artık bu bir hani projeksiyon ileriye dair gerçekleştirilecek. Bu mal... Yapılacak evet. yatırımlar da işletilecek. Evet. Bütün bunların zemini hazır. Hukuki zemini. Ee, hukuki olarak zemin hazırlandı. Aynen dediğin gibi. Dolayısıyla aslında bir mesela son 20-25 yıllık işte bütün olası krizlerden minimum derecede etkilenen bir iktisat politikasından bahsediyoruz. Bu bir mucize ve başarı olarak gösteriliyor. Aslında bunun arkasında bir ...insan bedeninin %100 sömür aracı olarak kullanılması... ...dolayısıyla Soma ve diğer maden kazaları... ...işte yani burada iş güvenliği ve tedbirlerinin alınmaması... ...sınırsız bir biçimde inşaatın devam etmesi... ...aynı zamanda da doğal çevredeki bütün o doğal varlıkların sömürüye açılması... ...yani konuştuğumuz... ...dolayısıyla hani aslında başarı ve mucize olarak gibi gözüken şey insanın ve doğanın sömürülmesi olarak algılanabilir yani. Ve bunlar yapılırken hepsi aslında resme bütünlüğüne bakıldığı zaman bu düzenleme mesela şey yani gelecek projeksiyonlar için bir yasal alt yapı düzenleme. Konuşamadık ama doğal e, yani sit alanları koruma stütüllerinin değişmesi meselesi vardı. O da bu, bence bununla entegre yani bu yapıların nerelerde yapılacağı koruma stütüsü varsa bunun... Bunların da koruma stütüleri değiştirilecek. Bu yasayla zemin hazırlanacak. İşte fonu bulunacak. Bence hepsi böyle stratejik. Bu bir politika. Hep buna eleştiriyoruz. Bundan bahsediyoruz. Ama istediğimiz bir politika değil. Ee, Birer yeni yıl mesajıyla noktalayalım bence mı? Bence de şimdi Alptekin. son dakikamız. Buyur lütfen. Bitiriyor muyuz? Senden bitiriyorum. Evet. Yani ben çok değinmek istiyordum. Aslında doğal çevreye yapılan müdahale gibi kentlere yapılan müdahale... Örneğin e, yani surun kamulaştırılması kesinlikle konuşmamız gereken bir konuydu. E, şehirlerin yıkılması. Mesela İstanbul'da kocaman, İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesi Gazi Osman Paşa'nın 3'te 2'si kamulaştırıldı. Acele olarak kamulaştırıldı. 10 binin üzerinde parsel. Yani bütün bir idare hukuku, hukuk bilgimiz, evrensel hukuk, insan hakları hepsini biz rafa kaldırmış durumdayız. E, yani iradenin... <gülüyor> aklın kötümserliği karşısında iradenin iyimserliği diyorum 2017 için. Dileğin bir olsun Serkan. Senden de. Ee, konuşacak çok konumuz var. Alttekin'in belirttiği gibi konuşamadık. Hep kaldı. Ben 2017'de Ömer Madre'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Açık radyoda bize daha çok süre verilsin. Ee, Selahattin bize artık e, programı sonlandırın diye baskıyı yapmasın. Ee, daha çok konuşmak, daha çok meseleleri anlatmak istiyoruz. Şaka bir yana tabii. Ee, 2017'de tabii ki 2016'yı aratmayan daha e, konumuzun, odamızda çevre var, doğa var ekoloji var. Yani gelecek neslimize, e, bizden sonrakileri, çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için uğraşıyoruz. Tek derdimiz bu. Yoksa herhangi bir brand umudumuz yok. Hiçbir şey yok. bu Burada bir e, bir ideolojinin peşindeyiz. Daha iyi bir çevre. Bu ideoloji ki bizim anayasamızda var. 57. madde. Herkes daha sağlıklı, daha temiz çevrede yaşam hakkı. Biz sadece bunun için mücadele ediyoruz. 2017 e, inşallah e, buna yaklaştığımız bir yıl olur. Ben de e, o halde bütün bu dileklere katılayım. Bir de e, en kötüsü 2016 olsun, 2017'de daha e, güzele doğru yolculuk başlasın diyelim. Barış dolu bir yıl olsun diyelim 2017. Adet yerini bulsun, seneye görüşmek üzere. Öyle diyelim. Haftaya perşembe. Hoşçakalın efendim.